Geçen günmeden bir kitap tavsiye dediydin. İsmi neydi hatırlayamadım. Bende yok dedin. Şeytanın tuzakları ondan kurtuluşuyorlar. yolu. İbn Kayyim el-Cevzi. Başını. Evet, ya, bir daha yazdım. Onlar önce. Orada İmam Taberi husuk anlatırken ki 8 ve 23. ayetlerde Bakara suresinin. Ne anlatılıyordu burada? 8 ve 23. Şu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 Murakabe, yaklaşma, yaklaştırma, birime güzel söz söyleyip, aşırılığı terk edip ölçülü davranma. Hem güzel yaklaşma, hem de güzel yaklaştırma. Vasat, orta, normal davranma, kısıt, adaletli olma, adaletle hükmetme, adil, adil davranma ve insanlara,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 Nedir sevazı? Alçak gönüllü olma. Evet. Nedir alçak gönüllü olma? Nasıl izah edersiniz? Şimdi, baklar, Sana birisi yanlışlık yaptığında akilikte af yolunu tutma. tutma. Hemen hataya hatayla cevap vermeme. Yani eğer birisi hakikaten alçak gönüllüyse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 Cahillerden yüz çevir, sen af yolunu tuttuyorsun. Hangi ayet? Bahara değil. Bahara <gülüyor> Hangi <gülüyor> ayet? Fıranda bir ayet. Fıranda bir ayet. Fusuletmiş, ellerini He? Fusulet diyor. Değil. Fusulette ne var? Niye? Sana kötülük yapan birine, sen iyilik yap, bir de bakmışsın ki dostun oluvermiş. Senden aldım, bu ayet. Ama olamıyor.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 Zorlaştırmayın, huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Nerede diyor bir rivayeti? Buharid. Buharid diye hadis kitabını sormadım. Yani hangi olaya bina edildi? Meside beveleden. Tabi değil mi? Ama uzatmasında hayır. Meside beveleden. Meside beveledi mi? Tabi her şey beveledi. E? Ama sahabeler e, burası saldırı, yani, et, et, et, et, alarak... sahabeler birine saldırıyorlar. Sahabelerin birine... e, e, e, e, Konumuz e, e, e, bir... itidal. Konuşurken de itidal olur musunuz yani? Tabii. Tabii. Şunu da birini da tekledip Ey mi oldun diyor. O değil. O değil. Bedevilerin birisi, de diyor,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 4-4 gibi iptal açtığımız zamanlarda, kışın kışın O zaman tabii 4'te 4'ü usta eve gitmediğimiz için güveş evet. yapıyoruz. Evet. Her dükkanın önünde bir güveş. Evet, ee, Orada insan yiyor, kaldırıyor, namaz ediyor. Normal 7 buçaya kadar yine iş isteyecek, devam ediyor. Evet. Böyle yemek yaptık, babam da ordaydı, babam da biraz böyle iptal evet. dışıydı, biraz leşit.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 Daha, de, mescid daha. daha. Mescid Açık daha. O, <gülüyor> daha. Bakışa <gülüyor> göre değişir. Karnı aç adamı. Bakışa göre değişir. İkisi de, ağır İkisi de çok ağır. Çünkü biri Ama nimet, da, biri da. mescit. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam durun diyor. Adamı çağırıyor. Ve adam, mescitler secde etme yeri ve Allah'ı zikretme yeri. Anladın mescid mı diyor. Anladım diyor. Adam anlamamış. Dönüyor bu sefer ashabına. Kim döverim dedi. Kim anlayacağı dil konuşurum demişti. Kolaylaştırın. Zorlaştırmayın. Allah Huzur verin. Nefret ettirmeyin. Müjdeleyin diyor. Olay çözüldü mü? O adam bir daha devleder der mi?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 Dur lan yorulda. bir dövmeye gitme hemen. Yatağınızı ayırın. Ona nasihat edin. Olmadı hafifçe dövün. Ağabey 99 zaten sen ak ah ve kolaylık yolunu benimle. Tut. Cahillerden, Cahillerden yüz çevir. Olma, evet. evet onu sordum. Cahillerden olma demiyor. Cahillerden yüz çevir. Ağır, evet, Cahillerden 100 çevir. 100 çevir. Evet. Olmayla yüz çevirinden farklı. Kolay olmadır. Cenab-ı Allah değerlendiriyor değil mi? Evet. E, ak yolunu evet. kolaylık sağlayacak. Evet.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 Akılda nefis enaniyetçilik vardır eğer delile uyuyorsan aklı ne yapacaksın? bir köşeye koyacağım aklı dini anlamada yoracaksın. evet ama bir adam ev da cinlenmişse ne yapar Hacı bayrama geldiniz mi deliler var cinliler ne yapıyorlar iş gördünüz mü sürekli konuşurlar bu ne bulurlar bu kadar lafı diye şöyle bakarsın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 İlk vaktinde. sabah namazında 5-24, 5-24. İkin değil ilk vaktinde. 141, 142, 143. Abi burada üşenmeler. <gülüyor> şey. Böyle ilk vakti yiyorsun, son vakti yiyorsun. Üşenerek derken, yani zoruna gidiyor. Ha. Yoksa son vakti bırakma, bir üşenme burada. İlle bu. Ama bırakmamak daha hayırlı. Çünkü namazı ancak evet. Allah'tan korkamak. Namazın erkanında,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 Hatrice. Evet. Bu işte Allah razı olsun demiştir. Yok. Konuşurken hep böyle diyor. Onlar diyor. Dostum bana böyle dedi. Dostum bana ha, şöyle dedi. Allah aküle onlar demiştir değil mi? Ha. Çünkü onlar ben Allah'a bir dostu demese bir bile değil. onlar öyle kabul ediyor. Ha. Hep beraberler, ayrılmazlar. Evet, yol arkadaşlar. İmamlıkta itidal. Geldik önemli konulardan bir tanesine. Celal gitti dem.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 Gittik, işte Kur'an en iyi bilenimiz var, Sünnet en iyi bilenimiz var, yaşlımız da var. Ev sahibi hiç bu basitler yok. Ev sahibi namazı geçip ne yapabilir? Kıldırabilir. da falan sen geç diye kimi tayin ettiyse onu yapar. Kıldırabilir. İtidal neymiş? Bu. Bunu anladık mı? Geçelim mi? Hanefi mezhebindeki imamlığı anladınız, değil mi? Evet. Kıraatta itidal. Öyle insanlar var ki yani Kur'an'lı dinliyorsun. Ne dinlediği nedir? meçhur. ve bugün işte Ramazan ayındayız. Telavik kılıyor. Bir Fatiha'yı bölecek gibi okuyabilecek var mı? Harun bir okusana. Böyle kıldırgaçların yaptığı gibi. <gülüyor> Elhamdülillah Rabbul ve Peki normali nasıl okunu? Hızlı git bakayım. Bak şimdi. Normali nasıl? Normali böyle de. İtidal üzerine.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 Allah'a emanet olun. Sen abi, sen abi. Ben birinci arkadaş, senin teravi ile alakalı yazdığını yazıyor. Evet. Yani, kimi teravi yok diyor diyor, kimi şu diyor, kimi yaz diyor, altınlık için yorumlar diyor. Tabii o da teravinin içerimi anlayacak falan biliyor. Yani teravik olmasa da gecen anladık, Umşarallah ve sulutun şekilde siz amel ediyorsunuz, tekrül vekat. Ama diyor ki tüm Ramazan boyunca tedaviyi cemaatle kıldınız ve Allah Resulü'nün böyle bir uygulaması yok dedi. Siz neyde naras kılıyorsunuz dedi. Sen yani tabii Ömer'den rivayet keselim deden... Nafile <gülüyor> ibadetleri anlatırken kalsın bitti mi sorun? <gülüyor> sorun bittiyse bitti. Sen verdiğini söyleme. Soru olarak getiriyorsan. Ama cevabını verdim diyorsan anlat. Soru soruyorsan burada dur. Sordum.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 Ramazan ayında Müslüman'ın istemiş olduğu hataların faresi de nedir? Fittilerdir. Bunu biliyor muydunuz? Biliyoruz. Şey Öyle mi? Evet, Allah razı olsun. Evet. Onu demedim. Hoca çıkmış b'e Ey cemaat! Namazı kılın, oruçu tutun, hacca gidin, zekatı verin demiş. Onu demedim bak. Şair de şey var alırken, mı? Ne diyeceğiz? Rehber mi evet. almış? Hattes tamurken, müziklerinizi oynatın diyor. Evet. Evet. gibi az diyen birisi eve gelmiş, nasıl hattesini alıyormuş? Gerçek tabii. Böyle mahal dosu döküyor ya. İkincisinde, ah ne yapıyor demiş? Hasta Hoca söyledi demiş. Ne dedi lan demiş? Abdel sanırken demiş, yüzüklerinizi sallayın dedim. <gülüyor> La ilahe illallah. Yüzüklerinizi <gülüyor> öğrendin demiş Evet, ya. o da ters anlıyor. Yine nafile oruçta itidal üzerine olma, o da nedir kardeşler? Sözü uzatmayın, hem teravih hem şey yapacağız. Biraz daha maddemiz çok. Ama sıkıldıysanız bırakabilirim. <gülüyor> devam mı? İki de bitireyim, onunla kadar devam.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 Yüksülmeyeceğim, Gurur, kibir ne yapmayacaksın? Neredeyse. Yapmayacağım. Allah muhafaza. Evet. İnfakta da tertip önemli. Sana yakın kapı, yakın komşu, yakın akrabayı bırakıp da işte, ee, bilmem neredeyken ne yapmayacaksın? Önce kendi kulağını bir kaşımayı ne yapacaksın? Önce buranın derdiyle yani kendi derdiyle bir dertlenme yoluna gideceksin. Evet.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 Onda sıkıntı yok ama kalbini e, çok iyi yoklayacaksın. Veya örnek için o, tabii. Bir, teşvik bir, için yapacaksın. Tabii teşvik için. Bir, i̇nsanlar bir, infak unutuyor. Yani teşvik yani. için ne yapabilirsin? Açıktan yapabilirsin. İşte. Bak nurcular bunu çok güzel yapıyor. Olmaz. Yani insanlar anlamıyor mesela bazen. Kasım bunu yapar mesela evet. bazen. Güzel bir olay. Çok, çok güzel bir olay.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 diyeceğim. Evet. Çok fazla değil. CKT 2'ye kadar da bir tarihle ilkliğe de var. Evet. Değil mi abi? Çok da konuşmayacağım. Yani. Değil mi? Evet. Selamda aşırı ne yapmayacağım? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Buna ne yapmayacağım? Selamun aleyküm. Ve rahmetullahi ve belekâdım. Yahudiler, Hristiyanlar,